Sihirli İnek Bir zamanlar ufak bir köyde Jack ve Harry adında iki çiftçi yaşarmış. İkisi de çok zenginmiş. İkisinin de büyük tarlaları ve bir sürü inekleri varmış. Ama kendileri hiç çalışmazmış. Hep başka çiftçileri işe alıp tarlalarında çalıştırırlarmış. İkisi de büyük evlerde yaşar ve pahalı giysiler giyerlermiş. Ama Jack ve Harry her şeye sahip olmalarına rağmen mutlu değillermiş. Bana daha çok para kazandırsınlar diye daha çok çiftçi çalıştırmak istiyorum. Aynı fikirdeyim. Ben de ipek giysiler almak istiyorum. Ha, pırlantadan bir saray yapacak kadar çok para kazanmayan ne dersin? Oo, harika olur bu. Aynı mahallede birkaç ev ötede Thomas yaşarmış. Tamız fakir bir çiftçiymiş. Sadece bir ineği ve ufak bir arazisi varmış. Merhaba Tamız. Komşu köyden biri ineğini satıyor. Sen almak ister misin? Ah, keşke alabilsem. Ama başka inek alacak kadar param yok. İstersen ben sana borç verebilirim. Çok cömert bir insansın ama o ineği senin paranla aldım diyelim. Ondan sonra nasıl bakarım? Benim ne iki ineğe bakacak kadar param var ne de her gün senden para almaya devam edebilirim. O inek zayıflar. Beni düşündüğün için teşekkür ederim ama ben elimdekilerden memnunum. Thomas akıllıymış ve çalışkanmış. Her gün tarlasına gider akşama kadar çalışırmış. Sonra ile beraber geri dönüp yemini verirmiş. Tamas daha fazlasını hiç istemezmiş. Hayatında sahip olduğu her şeye şükredermiş. Her zaman mutluymuş. Ama Jack ve Harry mutlu değillermiş. Taması çok kıskanırlarmış. Tamas nasıl bu kadar mutlu oluyor her zaman? Onu ne zaman görsem ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ne büyük bir evi var, ne de büyük bir çiftliği. Hmm, bence ineğinden ötürü. Harry, onun tek ineği bizim bütün ineklerimizden bile daha iyi. Haklı olabilirsin. Onun tek ineği bütün tarlayı sürüyor. Aklıma bir fikir geldi. Tamısın ineğini satın alalım. Jack ve Harry ertesi gün tamasa gidip ineğini kendilerine satıp satmayacağını sormuşlar. Ama bu benim sahip olduğum tek inek. Bak biz sana on gümüş sikke vermeye hazırız. Bundan daha iyi bir fiyat alamazsın. Satılık bir sürü inek var. İki tane alabilirsin. Bu iyi bir teklif Thomas. Neresi iyi bunun? Benim sağlıklı bir ineğim var. Onu iyi besliyorum ve iyi bakıyorum. Siz bu ineği size satmamı ve bakamayacağım iki inek birden almamı istiyorsunuz. Size ineğimi satamam ben. Lütfen gidin. Jack ve Harry çok sinirlenmişler. Ama bir şey demeden gitmişler. Bu adam kendini ne zannediyor? Hangi cüretle bizi reddeder? Biz bu köyün en zengin insanlarının arasındayız. Bize saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. İneği de çok gurur duyuyor. Satması için onu zorlamamız gerekli. Jack ve Harry Thomas'a bir ders vermek istemişler. O gece evlerinden gizlice çıkmışlar ve Thomas'ın çiftliğine doğru yürümüşler. Arkadaşlarını hiç düşünmeden bütün çiftliği ateşe vermişler. Ertesi gün Tamas yangın haberiyle uyanmış, koşarak dışarı çıkmış ve bütün mahzulünün yok olduğunu görmüş. Olamaz, mahzulüm. Ben nasıl yaşarım şimdi? <gülüyor> Günler geçmiş. Tamasın kilerindeki bütün yiyecekler tükenmiş. Ne Tamasın ne ineğinin yiyecek bir şeyleri kalmış. Tam iki gün oldu. Ben bir şekilde yaşarım ama inek yaşayamaz. Ah! İneği satmak zorundayım galiba. Onu alan kişi ona iyi bakacaktır. Thomas'ın para biriktirmek için kullandığı ufak bir cam kavanozu varmış. Kavanozda fazla parası kalmamış. Evinden ne kadar süre ayrı olacağını bilemediğinden bütün parasını bir kesede taşımaya karar vermiş ve köyünü terk etmiş. <Gülüyor> Tamız ormandan geçtiği sırada parasının cebinde güvende olmayacağını anlamış. Bunu ineğin çanına bağlayayım. Bir hırsız gelirse ineğe saldırmak aklına gelmez. Tamız keseyi ineğin çanına bağlamış ve yola devam etmiş. Bir süre yürüdükten sonra bir köye varmış biraz dinlenmeye karar vermiş İneğini gölge bir yerde bırakmış içmek için biraz su aramaya gitmiş. Çardağın yanında bir bakliyat ve tağ dükkanı varmış. Dükkan sahibi biraz yürümek için dışarı çıkmış. Ah, ne sıkıcı bir gün. Çardağın altındaki ineği görmüş ve yanına gitmiş. İnek dükkan sahibine doğru başını çevirdiğinde keseden bir gümüş zikke yere düşmüş. Ha? Nasıl oldu bu? Dükkan sahibi ineğe yakından bakmaya karar vermiş. Ona doğru bir adım attığında keseden bir zikke daha düşmüş. Ne? Bu sihirli bir inek. Dükkan sahibi ineğin çanına bağlı olan para kesesini fark etmemiş. Onu sehirli bir inek sandığı için hemen satın almaya karar vermiş. Tam o sırada tamız geri gelmiş. Ee, <gülüyor> Me Merhaba bayım, bu sizin ineğiniz mi? Evet. Bir sorun mu var? Onu bana satmak ister misiniz? Bana acilen bir inek lazım. Ya elbette. Ben de onu satmak için komşu köye gidiyorum zaten. Ne? Belki de bu ineğin zehirli olduğunu bilmiyor. Ha, bugün çok şanslıyım. Peki o zaman size 500 gümüş vermeye hazırım. Anlaştık mı? Tanrıs şaşırmış. Hiç vakit kaybetmeden bu teklifi kabul etmiş. 500 gümüşünü almış ve oradan ayrılmış. Bu arada para kesesinin ineğin çanına bağlı olduğunu da unutmuş. Thomas mutluluk içinde evine dönmüş. Eve vardığında Jack ve Harry'nin kapıda olduklarını görmüş. İkisi birden Thomas'ı bekliyorlarmış. Thomas'ın eve mutsuz döneceğini sanıyorlarmış. Ama Thomas'ın yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Ee, e Merhaba Thomas, sen, e sen mutlu görünüyorsun. Evet, İneğimi cömert bir beyefendiye sattım. Bana tam 500 gümüş sikke ödedi. 500 gümüş sikke mi? 500 gümüş sikke mi? Evet. Artık daha büyük bir tarla alabilirim. Daha çok mahsul yetiştireceğim ve pazarda satacağım. Ayrıca daha çok inek de alabilirim. Onlara bakacak kadar param olacak. İneğim bana gerçekten şans getirdi. Her neyse, çok yorgunum. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Diğer taraftaysa ineğin yeni sahibi tamasın para kesesini ineğin çanına bağlı halde bulmuş. İneğin sihirli bir inek olmadığını anlamış. Ama artık elinden hiçbir şey gelmezmiş. <Gülüyor> Jack ve Harry'nin yaptıkları boşa gitmiş. Onlar Thomas'ı mutsuz görmek istemişler. Kendileri Thomas'tan zengin olmalarına rağmen kendilerini küçük ve zavallı hissetmişler. Oysa Thomas hayatında bundan daha mutlu hiç olmamış. Jack ve Harry hüsran içinde başlarını sallayıp oradan ayrılmışlar. <Gülüyor> Thomas parasıyla bir sürü inek ve büyük bir tarla satın almış. Çalışmayı hiç bırak Sebzeler ve tahıllar üretip pazarda satmış. Gün be gün çok çalışarak köyün en zengin çiftçisi olmuş.